Dünya Mirası Adalar Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy, Derya Tolgay ve Alp Orcu Değerli Açık Radyo dinleyicileri bir Dünya Mirası Adalar programında da birlikteyiz. Bugün program. Derya. Derya aramızda yok. Asu burada. Asu Aksoy. Ben de Elpoçun. Bugün konumuz Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyesi, şehir ve bölge planlama bölümü öğretim üyesi Profesör İclal Dinçer. Kendisi aynı zamanda İKOMOS Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi Türkiye Milli Komitesi Başkanı. Şimdi bu, bunu İkomos'un bu, e, bu e, takdiminin yanında şu e, niteliği de önemli. Aynı zamanda UNESCO'nun ...bir danışman kuruluşu... ...yani UNESCO kararlarını alırken... ...bu arada tabii ki... ...bir yeri... Efendim, ...miras listesini alırken de... ...ECOMOS'un görüşlerini de alarak... ...bu kararı veriyor... ...biz ise biliyorsunuz... ...adaların bir dünya mirası... ...olduğunu düşünüyoruz... ...ve onun UNESCO... ...dünya mirası listesine girmesi için... ...çaba sarf ediyoruz... Şimdi bir yeni kanunla karşı karşıyayız. Daha doğrusu bir yönetmelik ama bir kanuna ek gibi, yeni bir kanun gibi bir yönetmelik bu. Ee, bu da e, imar barışı programı yahut da işte yönetmeliği. Şimdi böyle durup dururken böyle bir şey çıktı. Bunun e, bir kere imar barışı deniyor. Bu bir barış mı, af mı? Ve e, tarih mirası açısından e, bunun etkileri ne olur diye konuşacağız. Evet bugünkü konumuz aslında e, özellikle tarihi sit alanlarında evet. yani adalar gibi e, korumaya çalıştığımız e, tarihi sit alanlarına yoğunlaşmak istiyoruz. Evet. İclal hocamız da merhaba İclal. E, yani <gülüyor> tam da bu konularda e, yıllardır çalışan bir hocamız yani kentsel sit, arkeolojik sit, doğal sit alanları... Tescilli eserler, anıtlar, e, işte ormanlar, e, adalar gibi e, kentsel peyzaj alanları korunan yerler. Şimdi bu e, Alp'in bahsettiği 3194 sayılı İmar kanununa geçici bir madde eklendi. 16. madde. Ve burada da e, bir imar barışı yapıyoruz dendi. E, ve bu, bu, bunun kapsamı nerede olursa olsun... İmara aykırı, ruhsatsız ve rutsa, ruhsat eklerine aykırı. Bu üç tane hı -hı, kategori hı. tanımlanmış. Bu tür yapılarınız diyor, e, imara aykırı, ruhsatsız, ruhsat eklerine aykırı binalarınızı bize şey yapın, dekler edin. Yani e, bir form doldurun, söyleyin bunların ne olduğunu. Bunun karşılığında da bir para ödeyin. Bu e, binalarınız incelenecek ve e, barış kapsamına sokulacak. Yani aslında iclen ne demek oluyor bu? <gülüyor> barış kapsamına sokmak ve barış neden barış? Evet. Şimdi e, devlet aslında şimdiye kadar çıkardığı yasalarda hep af kelimesini Hı. kullandı. Bu sefer barış kelimesi kullanmasının bir e, arka planını okumaya çalıştığımız zaman şunu... Spekülasyon olarak yapabiliriz. Şimdiye kadar devlet de yanlış yaptı, siz de yanlış yaptınız. Gelin barışalım diyor olabilir. Ama bu barış içerisinde aslında ihmal ettiği çok büyük bir kesim var. O da yasalara uygun hareket eden e, kesim. <gülüyor> e, i̇kinci ihmal, e, doğal alanlar, herkesin müşterek alanlarının göz ardı edilmesi. Bu da bir barış süreci içerisinde ihmal edilmemesi gereken, çok büyük dikkatle ele alınması gereken süreç. Dolayısıyla bu bir barış değil. Aslında Sayın Bakan'ın, Bakan Yardımcısının ve diğer ilgililerin zaman zaman yaptıkları açıklamalarda da bazı ipuçlarını yakalayabiliyoruz. <gülüyor> Deniyor ki bu daha bir başlangıç yasası. Bu aslında kentsel dönüşümün e, dönüştürümü kolaylaştıracak diğer yasaları başlatan bir yasa. Hı hı. Dolayısıyla süreç daha yeni başlamış oluyor. Evet. Bu bir hı hı. başlangıç yasası ve e, kavgalar bitecek ve ekonomik bir değer haline gelecek. Bu yasanın açtığı yoldan e, devam edeceğiz ve kentsel dönüşüm için kaynak sağlanacak. Diyor. Dolayısıyla yasanın asıl meselesinin e, kentsel dönüşüm süreci başlamış olan e, bölgelerdeki tıkanıklığı gidermek. Dolayısıyla inşaat sektöründe karşı karşıya kalınmış olan günümüzde tıkanıklıkları gidermek. Banka kredilerinin önlerini açmak vesaire vesaire. Dolayısıyla e, bir yapı e, belgesi alarak insanlar... Aslında e, ya, yapılarının hemen yasallaşacağını zannetmemeleri gerekiyor. Bunun önünde çok büyük aşamalar, e, kademeler var. Şimdi bir şey sormak istiyorum. Şimdi, hazinenin bugünkü durumunda. Evet. Acaba buradan gelen para, bir de ayrıca Türkiye'de e, muhasebe-i kanunu tahsis varidat e, usulünü yasaklar. Yani bir e, şeyi bir yerden alınan parayı sadece şu amaçta kullanacağım diye çünkü hazineye gelir kaydedilir o hmm. şu amaçta kullanacağım diye kullanılmasına izin vermez. Dolayısıyla burada da bir e, bana kalırsa çok doğru olmayan bir takdim var. Hmm. Böyle işte şey, kentsel dönüşümü harcayacağım. Yok Yani her türlü devlet harcamasını harcanacak. Öyle bir yeri tahsis edilemez. Evet. Çünkü <gülüyor> burada özel olarak söyleniyor <gülüyor> gerçekten. <gülüyor> kentsel dönüşüm ya, projelerine yapamaz. E, <gülüyor> harcayacağız Mümkün diyor. Mümkün değil burada Hı -hı. E, yani bu bir barış değil dedin. Evet. Aslında burada Gelecek de ipotek altına alınmış evet. oluyor. Aslında uzun vadede baktığınız zaman da barış evet. değil. Yani e, belli bir tarihe kadar ki 31 Aralık 2017 diyor. Evet. E, o zamana kadar yapılmış olan bütün yasa dışı yapıları evet. deklare ederseniz bir yapı e, kayıt belgesi, belgesi alacaksınız diyor ve aslında bu yapı kayıt belgesiyle bunun üzerinde iş yeri açabilirsiniz. Bankadan mülkünüzü ipotekleyebilirsiniz. Evet. En önemli. Evet yani önemli dolayısıyla o. kredi alabilirsiniz. alabilirsiniz. Yani iş yeri açabilirsiniz diyor. Hı -hı. Evet. Yani aslında hani yasallaştırmıyor dedin ama yani yasallaştırmaya bir adım kalmış gibi. Yani bu yapı kayıt belgesi bir yerde diyor ki yani yapı kayıt belgesi elinizde varsa artık yapı kullanım izni olmadan da Orada iş yeri mesela açabilirsin diyor. Yani bu, bunlar ne anlama geliyor? Aslında siz bu yaptığınız mesela bir tarım alanında bir fabrika inşa etmişsiniz. Ki bunun evet. çok örneği var değil mi evet, Türkiye'de? Evet, yani demek ki bu fabrikalarınız şimdiye kadar ruhsat alamıyordu. Çünkü Hı -hı. oralar tarım alanıydı. İşte hazine arazisiydi. Evet. Buralarda, buraları artık yapı kayıt belgesini alaraktan... O e, sürece sistemin, sistemin içine, içine girmiş, girmiş olacaksınız olursunuz. ama o tarım alanını o hazine arazisini aslında kaybetmiş olacağız çünkü yasa ne diyor e, bu hazine arazisi ise diyor. Bunu e, sana satabilirim, satarım diyor. Evet, e, bu da çok tehlikeli maddelerden biri. Özellikle İstanbul'un çeperindeki tarım alanlarının hazine e, adına olan mülkiyetlerin e, kullanımı e, işgalleri söz konusu. Bu işgallerin satımı, e, satışı gerçekleştiği zaman gelecekte İstanbul'un, Silivri Çatalca bölgelerindeki tarım alanları da kaybedilmiş olacak. Evet. Yani Kuzey Ormanları'nı nasıl bugün adım adım kaybediyorsak tarım alanlarımız da bu yasa kapsamında risk altında gözüküyor. Evet. Bunu çünkü da kayda geleceği ipotek dedin. Yani evet. Çünkü neden geleceği ipotek? Yani şimdiye kadar bu tarım alanları işte korunan yerlerde yapılan yasa dışı yapıları Barış kapsamını alıyor ama diyor ki bu yönetmeliği ya da tebliği uzatabilirim diyor. Evet Hı -hı. en tehlikeli Hı -hı. maddelerden biri de o. Ee, Bakanlar Kurulu kararıyla Hı. hem başvuru uzatılabilir hem ödemeler uzatılabilir diyor. Yani her yıl bunun uzatılma tehlikesi de var. Hı -hı. Dolayısıyla süresiz bir af izini görüyoruz bu yasa metninin içerisinde. Evet. Bu da zamanı boyutunda baktığımızda kentlere ve doğaya konulmuş çok büyük bir ipotek. Gelmiş geçmiş herhalde en büyük e, suçun affı. Ee, İmar suçunun affı. Olabilir. Çünkü muafiyetleri de çok zayıf. Muafiyet gibi gösterilen tarihi yarımada ve Boğaziçi aslında bazı bölgeleriyle belki kurtarılıyor ama o da değil. Hı hı. E, Ve adalar tarih... yok onun <gülüyor> içinde biliyor musunuz? Evet, işte onu söyleyeceğim. <gülüyor> sit alanları yok. Hı. 1981 sayılı 1984'te çıkmış olan af yasasında çok açık bir biçimde e, koruma alanı altına alınmış olan sit alanlarında bu yasa uygulanmaz hı. deniyordu. Burada söylenmiyor. Hı. Dolayısıyla adalar ...doğal sit alanları, arkeolojik sit alanları... ...bütün bildiğimiz sit alanları... ...tarih yarımada da elbette işte bunların içine dahil... ...hepsi e, bu kapsama, bu yasa kapsamında müracaat yapılabilir... ...hale durumdalar. geliyor. Hı -hı. Evet, evet, evet. Olayısıyla çok kapsayıcılığı çok yüksek. Evet. İşte zeytin yasası bir taraftan çıkarılıyor... Evet. ...zeytinlikleri korumak için... ...ama diğer taraftan bu yasa geliyor bunu yok sayıyor. Tarım e, alanlarının korunması ile ilgili yasa, orman yasası hepsi aslında koruma e, ağırlıklı. Ama bütün bunların hepsini yok bir, farz bir kalemde eder. yok, bir kalemde farz, ediyor, yok farz eden bir yasayla karşı karşıya. Yasa maddesine. Yani siz e, yıllardır <gülüyor> şehir ve bölge plancılığı bölümü hocası olarak <gülüyor> evet. Yani e, ş, planlama yaklaşımını ya düzenleme yani devletin evet. bir düzenleme aracı olarak imar planı yapma koruma Hı -hı. amaçlı imar planı yapma yani çünkü neden yapılır bu planlar düzenlemek için Hı -hı. yapılır eşitlik Hı -hı. adalet için yapılır Hı -hı. kamunun geleceği düşünülerek yapılır paylaşım Hı -hı. düşünülür Hı -hı. E, ortak refah düşünülür filan evet. yani bütün bunları da yok sayıyor, yok sayıyor. maalesef. <gülüyor> E, tamam, e, mevcuttaki planlama sistemimizin bir takım sıkıntıları var. Çok tepeden inmeci, katılımcılığa açık değil. Biz bunları evirerek düzenlemeye çalışırken, onun gayreti içerisindeyken e, siyasetçi başka bir yola gidiyor. Ne, e, Hangi yol bu? Planlı parçalayarak, e, parsel bazındaki plan kararlarıyla, merkezi yönetimin aldığı, Bölgesel Hı -hı. ölçekteki kararları Hı -hı. göz ardı eden parsel e, yoğunluklarını arttıran e, kararlarla Hı -hı. planlamayı yönetmeye çalışıyor. İşte e, Mastak Aksı'nın oluşumu bu şekilde e, en çok tartışılan 16.9, 1453 hepsi bunların çeşitli yasalarla işte turizm yasasıyla e, Hı -hı. özelleştirme yasasıyla vesaireyle. Özel olarak e, yapılaşma izni tanımlanan yasalar e, bunlar. Hı. Ve planı böylelikle delerek hı hı. aslında oralarda yasa dışı oluşumlar gerçekleştirilmiş hı hı. durumda. Ve bu yasa dışı oluşumlar ise bugün kaçak durumda birçoğu. Neden? Çünkü mahkemelere gidildi, mahkemeler kararıyla bu projeler iptal edildi, tekrar... İptal, tekrar kabul bir daha bir daha ve orada da çok hukuksal olarak sorunlu bir süreç var. Bir kalemde bunların da işleri hmm. hallolmuş oluyor. Onlar da bir yapı belgesi düzenleyerek e, başvurduklarında hmm. ceza e, kat sayılarını ödediklerinde ki onlar da çok tartışmalı rakamlar. E, onlar da mahkeme aldığı kararı boşa çıkarıyorlar. Dolayısıyla yani planlama çeşitli yönleriyle e, zedeleniyor. Zaten zedelenerek gelen sistemi bir de bu af yasasıyla bir kez daha tescil ediyoruz. Bir kez daha yaralıyoruz. E, geri dönülemez noktalara taşımış oluyoruz. Evet, yani e, bu dediğiniz işte bu yani mahkemelerin almış olduğu kararların da e, sıfırlanması evet. söz konusu ki burada da yine çok ilginç yani e, devlet kendi kendisinin nasıl diyelim yani mantığını reddeden Reddediyor. planlama hukuk evet yani mesela işte şeyde güçler Büyükada'da, ayrılığı hepsi, ha, hepsi. bu güçler ayrılığı meselesi zaten bugünkü e, iktidar tarafından reddedilen bir yaklaşım yani güçler birliğini savunan bir yaklaşım içinde. Dolayısıyla bu da bu güçler birliğinin bu noktada şeyse, yürürlüğe girmesi onun bir parçası. Şimdi şeyde bir de büyük Büyükada'daki şeyi ha, verecektim. Onu söyleyeceğim. Örneği ha, verecektim evet, ben de. Ben de. Yani ha, hani söyle. mahkeme kararı ha, o, ha. nasıl işte sıfırlanıyor? Mesela e, Büyükada biliyorsunuz kentsel Hı -hı. sit alanı, doğal sit alanı. Evet. Burada meşhur bir işte Lido Hı -hı. E, inşaatı söz konusu ve bu Lido ile ilgili de alınmış bir işte mahkeme, mahkeme kararı var. Danıştay da bunu onaylamış Hı -hı. ve. Yani bu binanın çeşitli şeyler işte katları çekme şu su bu falan aykırı bulunmuş yasaya evet, imar evet. yasasına. Yükseklik. Evet. Çok, yani sahil şey görünmüyor deniz görünmüyor arkasından. Evet. Bu, şimdi böyle bu, bu dolayısıyla <gülüyor> yani bir yıkım <gülüyor> kararı var, var burada ama artık bu yasayla bu şeyle birlikte Hı -hı. barış tırnak içinde barışla birlikte Hı -hı. bu da kalkacak. Bunun gibi çok e, örnekler e, var. Tarihi Yarımada'da da biliyorsunuz hmm. Four Seasons Oteli var. Hmm. E, 2009'dan beri aşağı yukarı 2009'dan beri bu tartışılma şeyinde ve UNESCO'nun evet. e, masasında evet. aslında. E, bu da e, çizilen, tarihi yarımada çizilen çizgi ...bunu dışarıda bırakıyor. Yani af kapsamını alıyor. Hmm. Ee, tarihi yarımada sanki... ...yasayı okuduğunuz zaman... ...kapsam dışı <gülüyor> gibi anlaşılıyor. Top toplumun geniş kesimleri de böyle anlıyorlar. Değil halbuki... ...kapsam dışında bırakılan Süleymaniye Hanlar Bölgesi... ...ve Topkapı Sarayı. Sadece, Geri hı. kalan Sultanahmet Arkeolojik Parkı... ...diye tanımlanan alan... ...dünya miras alanı... ...kapsamın içerisinde. Dolayısıyla Four Seasons bu anlamda... ...kapsam içerisine giriyor. Aynı şekilde e, Karasurları, dünya miras alanı o da kapsam Hı. içerisinde. Neden? Sulu Kule'nin e, iptal davası var. Onun e, yasa dışı durumu söz konusu. Onun da çözümlenmesi gerekiyor. 169. Hmm. 169 hmm. keza öyle. Tampon, bölgesi Tampon bölgesinde. Tampon bölgesinde. Hmm. İçeride Zeyrek'te ne var? Onun niye kapsamı içerisine alındı? Af kapsamı içerisinde dünya miras alanı onu da bilmiyoruz. Onda da, o, da bir takım orada, sıkıntılar vardı şey, herhalde. E, nüfusun şeysiyle ilgili o. Orada Zeyrek'te oturan nüfusun e, efendim profiliyle ilgili bir mesele varız. Hmm orada hmm. yani daha çok nüfusu memnun etmek için. O nüfusu memnun etmek işgal için. İşgal evet. ya da neyse, himara e, e, yani aykırı. Şey ise politik eğilimleri dolayısıyla. Evet. <gülüyor> evet, evet, yani evet. şimdi tabii İstanbul'un tarihi yarımadası burada özel bir durumla e, <gülüyor> karşı karşıyayız. Niye? Çünkü burası bir dünya, dünya miras alan. alanı. Dört e, alt bölge dünya miras evet. alanı. Aslında biz tarihi yarımadanın bütününü dünya miras alanı olarak kabul ediyoruz. Evet. Öyle uyguluyoruz. Hı -hı. Evet. Ve şimdi böyle bu af bu barışla, af barış hı hı. E, yasa dışının kabul edilmesiyle birlikte aslında. E, peki yani UNESCO bu sürece nasıl bakacak? E, göreceğiz. <gülüyor> yani şu, şu siz UNESCO'ya akıl veren bir kuruluşsunuz. Evet. <gülüyor> Dolayısıyla mesela bizim e, adaların dünya mirası listesine alınması yolundaki çabalarımız burada karşılıksız kalma ihtimali var mı? Yani biz adalardaki korunacak miras kalmıyor. Siz neyi koruyacaksınız da neyi biz listeye alalım diye çok açık şeysi, ifadesiyle bir itirazla karşı karşıya kalır mıyız diye sormak geliyor içimden. Maalesef. <gülüyor> Maalesef. İşte böyle. Çünkü e, UNESCO Dünya Lisesi, Miras Listesine girerken birçok e, boyutta bakıyor. Önce Hı. ...bu alanın sahibi, mülkiyeti... ...bakılıyor. Yönetim kimin elinde? Hangi yasalar var ve asıl önemlisi... ...ulusal hangi yasayla burayı... ...koruyorsunuz yeah. sorusu... Hmm. ...çok önemli. Siz eğer ben... ...2863 sayılı kültür varlıklarını... ...koruma yasasıyla koruyorum ama... ...af yasası geldi... ...buradaki koruma hmm. alanlarındaki... ...kaçak yapılaşmayı affediyor... ...dediğiniz zaman o zaman herhalde bunu anlatmak çok zor olur. Ya yani <gülüyor> koruyamayacağım. Koruy Koruyamadın kor zaten tescillenmiş tes oluyor sit bir sit ama pek de değil. Ee, yani sit alanı ilan etmişsin, koruyamamışsın <gülüyor> ve üstüne üstelik de affetmişsin e, denir. Evet. Denecektir. Evet. Yani Adalılar şimdi... bunu duymalı. <gülüyor> evet yani tabii şimdi bu durumda ee, biz e, memleketimizin bütün alanlarını yani bütün koruma ya çalıştığımız alanlarını, tarım alanlarımızı, zeytinliklerimizi, ormanlarımızı evet. e, hep birlikte korumak istiyoruz. Bunlara e, iyi bakmak istiyoruz. Evet. Ve böyle yani yasa dışı yollarla buralarda yapılmış bu tür e, gasplar, uygulamalar yani başka bir politika gerekiyor tabii ki. Kesinlikle. E, e, şimdi, tabii yani kısa dönemde ne yapılabilir, yasal Hı -hı. olarak e, buna itiraz e, haklarımız nelerdir, bunları Hı -hı. da tabii hukukçularla görüşmek, görüşmek lazım. gerekiyor. Ama bu konuda bu, mutlaka toplum e, Önce anlayışın olmak. değişmesi evet. gerekiyor. Önce Sonunda. anlayışın evet. değişmesi evet. gerekiyor. Yani kente bakışın ve kent toprağından rant elde etmeme anlayışı, ne zaman, nasıl yerleştirilir, nasıl başarılır, kaç yıl sürer bu. Evet. Bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Evet. evet. Bu da bir son sözü oldu. Yani yine... E, mesele, Döndük dolaştık rant'a geldik. Rant'a geldik. İnsanların, rant ve koruma yani ikisi yan yana o, olamıyor. Uzun vadeli olamıyor. çıkarların düşünülüp düşünülmemesi. Yani bugünkü evet. rant mı? Evet. Yoksa Geleceğim. uzun vadeli çıkar mı? Evet. Bu herkes orada, e, ekmeğini oradan kazanan, orada oturan belki inşaatçıları bile <gülüyor> bu böyle Tabii, çok bu, doğru. bu bu, bu e, bunun böyle olduğunu anlamaları lazım. Maalesef yine vaktimiz bitti. Çok <gülüyor> böyle, kısa. <gülüyor> çok kısa. <gülüyor> çok kısa oluyor bunlar. E, çok teşekkür ediyoruz izleyenim. Yeni aydınlandık. Eee bu şeylerimizi, konuşmalarımızı işte Facebook e, sayfamızdan, Facebook sayfamızdan Hı -hı. Twitter'dan ve ayrıca e, bu podcast'ten e, Açık Radyo'nun podcast bölümünden İzledim. izleyebilirsiniz. Ayrıca bu konuşmanın bir özetini de e, ada, Dünya Mirası Adalar e, Facebook sayfasına koyacağız. Evet. Çok da teşekkür ediyoruz. Güzeldir. Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Dünya Mirası Adalar Hazırlayan ve sunanlar: Asu Aksoy, Derya Tolgay ve Alp Orçun.